94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim devam ediyoruz. Devam ee, ediyoruz. üst evet. başlığı altında başlamıştık. Biraz aşağılara doğru değil de hani parçalara doğru. Yayılıyoruz. Evet, evet parçalara evet. doğru yayılmaya başladık. Altıncı programımız. Saç, kıl, tüyü Kaş, kirpik değil aynı mi? Aynı başlıkta devam evet. Ettik. Senem Akçay e, program destekçimiz. Sağ olsun sevgili dostumuz. Sevgili aynı zamandan, Senem. E, Teşekkür ederiz. E, Instagram adresimiz var. Programla aynı isimli. E, Gmail adresimiz var. Twitter. Ve Twitter adresi var. Twitter'ı daha aktif olarak kullandığımızı belirtip. E, gündelik hayatımızın tarihinde e, kalmıştım ben Kudret Emiroğlu'nun İş Bankası yayınlarından. Devam. Biraz devam edeyim. Devam. Briyantin sözcüğü aslında ipek kumaş anlamına geliyormuş Fransızca'da. 1860'larda ee, kullanılmaya başlanmış ilk defa. Ee, 1960'lara kadar da Türkiye'de kullanılırmış. Kullanılırdı daha doğrusu. Briyantin artık görmüyoruz değil mi? Daha çok jöle var. Ama var satılıyor. Vardır ve... mutlaka vardır. Evet. Ee, yine aynı kitapta peruka başlığı altında ee, bazı bilgiler var. İlginç olanları not ettim. Roma'da erkek ve kadınların periko kullanması modası varsa da çoğunluk perikoyu saç dökülmesi nedeniyle yeğliyordu demiş. Hmm. İşte Asur, Fenike ve eski Yunanlar'da periko kullanılmış. Afrika kabilelerinin çok süslü törensel saç tuvaletleri de gerçekte hazırlanması saatler alan perikolardır demiş yazar. Hristiyanlık perikolu kadının parçası. Papazın kutsamasından yararlanamayacağını <gülüyor> e, ve perukanın ilahi kutsamaya engel oluşturduğunu vaaz etmişler efendim. <gülüyor> 692'de Konstantinopolis konsilinde e, peruka takan birkaç kişi aforoz edilmiş. Vay vay vay. Bu zaman içindeki artık bugün asla astarı olmadığı çok açık olan işte inanışlar, yaklaşımlar, gelenekler, fetvalarla ilgili bir kitap yapıldı. Kitap değil, ansiklopedi olur herhalde. Vardır o ben, o kadar. tabii canım. <gülüyor> evet olabilir, ben bilmiyorum. Ee, bir de Louis dönemi beyaz. Evet, evet tam ondan bahsedecektim. <gülüyor> Avrupa'da tekrar perukanın tekrar yaygınlaşması... Ee, İngiltere Kraliçesi Birinci Elizabeth'in işte saçlarının kırlaşması ya başlaması kırlaşmaya başlamasıyla ve bunu saklamak için peruk kullanmaya başlamasıyla devam devam ediyor, etken oluyor. Ee, kraliçenin 80 perukası varmış efendim. Vay. Evet. Ee, gizlemek için neler yapmışlar? 80. Ne kadar önemli, değil mi? İşte 17. Yüzyılda da 13. Louis ile birlikte bir statü simgesi olarak erkekler arasında. E, periko kullanılması yaygınlaşmış, e, bazı mesleklerin e, resmi kıyafetinin bir parçası olmuş hatta hatta İngiltere'de yargı görevlileri evet, e, e, hala perik bir şey efendim. Evet. E, e, bunlar var. İstersen sen devam et. E, Diyeyim efendim. E, ben de geçen programda e, işin edebiyat kısmına başlamıştım. Devam Hı -hı. edebilirim aslında. E, bu arada sevgili dinleyicilerimiz altıncı e, programa geldiğimiz için e, eski program kayıtlarımıza e, Twitter adresimizden ve e, radyonun e, podcastlerinden ulaşabilirsiniz. Merak hı hı. edenler onu hatırlatalım. Şimdi benim elimde Reyhan Çorak'ın divan edebiyatında kaş, göz, kirpik üzerine yapılan benzetmelerle ilgili bir yazısı geçti. Hı. Oradan birkaç paylaşım yapacağım çünkü damıtılmış sözlük, sözcüklerden e, cümleler... Beyitler, mısralar okurken çok fazla bu benzetmelerden örnek verdik. Şimdi e, kirpik e, aslında hep müje, müjgan olarak geçiyor eski şiirlerde. E, Arapça, Farsça ağırlıklı bir e, şiir olduğu için. E, evet. Ve kirpik hep e, ok, neşter, hançer, cellat pençe benzetmeleriyle karşımıza çıkıyor. Hmm. E, kaş, ebru Sözcüyle de karşımıza çıkıyor. Kaş olarak da tabii. O da keman, yay, hilal benzetmeleriyle ve ikisinde de aslında aşığı perişan etmek için söz birliği etmiş öldürücü silahlar şeklinde. Hmm, evet. Güzelmiş. Bir mahvediyor. Mi? Kaşıyla kirpiyle. Çeşitli yerlerden bulduğum dize örnekleri vererek devam ediyorum. Necati'den bir mısra. Gamzeler kim? Can iline tigi müjda, müjyan yağdırır. Ee, gamzeler diyor e, cana yani yaşamı Hı -hı. da bir yandan kastederek tabii ki e, kirpik okları yağdırırlar. Hı -hı. E, aynı zamanda Gamze de böyle e, okunu çeken yayına atan bir şey. Kirpikle beraber birleşince mahvediyor. Öldürüyor Hı -hı. yani sevgiliyi. E, Muhidi'den bir dize var. Tigin çekip igende yani e, okunu çektiğin zaman e, müjen hiddet etmesin e, kirpiklerin e, hiddetli olmasın kötü davranmasın şeklinde. Hep hep bu yukarıdaki şeyden yola çıkıyor aslında aşığı öldürücü Oo, <gülüyor> <nesne>. vuruşlar <gülüyor> evet. Loklar. Adli'den iki dize adliyasında ikinci beyazıtın mahlası. Ee, müjentigi geçer sinemden irer ok gibi cana, keman Ebruların bir köşeden mail itse kurbana. Yani evet. gene burada kirpik e, okunu çekip e, cana saldırıyor, atıyor evet. oku. E, kaş da keman kaş da bir köşeden kurbana o da mail ediyor, yaklaşıyor. Hmm. <gülüyor> evet. Çok ilginçmiş. Evet, hep böyle divan. E, bir de halka geçelim artık Kulaoğlu'ndan bir örnek. Lütfü katı az görünür, çevri çok. Yani lütfü oldukça az görünür, lütfetmesi, iyilikle aha, aha. davranması ama çevri çokmuş. Kaşların yay etmiş, kirpiklerin ok diye hmm. devam ediyor efendim. Şimdi ben e, hep eski şiirden e, okuduk. E, bir de böyle ters köşe yapalım, yeni şiir. Gülten Akın'dan çok sevdiğim, kestim kara saçlarımı okuyayım. Okuyacağım. Edebiyat güzel. kısmını bitirelim. <gülüyor> Burada saçların bir özgürleşme simgesi olarak ortaya çıktığını da baştan bir söyleyerek hani okulakla ola ki bilmeyenler varsa şiiri dinleyebiliriz. Uzaktı dön, yakındı dön, çevreydi dön. Yasaktı, yasaydı, töreydi dön. İçinde dışında yanında değilim. İçim ayıp, dışım geçim, sol yanım sevgi. Bu nasıl yaşamaydı dön? Onlarsız olmazdı taşımam gerekti kullanmam gerekti tutsak ve kibirle ne gülünç gözleri gittikçe ileriye gittikçe çekilmez içimde gittikçe bunaltı gittikçe bunaltı gittim geldim kara saçlarımı öylece buldum kestim kara saçlarımı ne olacak şimdi bir şeycik olmadı deneyin lütfen aydınlığım deliyim rüzgarlıyım günaydın Kaysı'yı sallayan yele Kurtulan dirilen kişiye günaydın. Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi bir yaşantı ile karşılayanlara gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum. Burada bütün o baskılar yap et demelerin bir simgesi olarak. Evet Gülten Akın'a anmış Gülten Akın, olduk. pek evet. severim. Ben de. Buyurunuz Kerem Beyciğimiz. Günlerlik hayatımızın tarihine devam eden. Devam. Edilen, bıyık başlığı altında bazı notlar aldım. Ee, bu konusunu erkeklikle özdeştiren kültürümüzde dini telkin sakal konusunda olmakla birlikte e, sakalda daha liberal davranılmış... ...yalnız hacca gitmemiş bile olsa erkeklerin belli bir yaştan sonra sakal bırakmamaları hoş karşılanmamıştır efendim. Evet, hep aynı aslında bilgi evet. devam ediyor gibi. Ee, tıraş olmak da uzun süre kravat gibi memurlukla hatta daha mutassıp kesimlerde cumhuriyetin değerleri ve layıklıkla özdeştirilmişken... Sakal e, gerçekte 2. Mahmut'tan beri tas, e, tasfiye edilmiş olduğundan toplumsal statü ve değer yargılarını anlatan bıyık olmuştur aslında. Hmm. E, Bunda da ilgin, e, ilişkin örnekler var. İşte Jön Türklerin Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarzı bıyık bırakmaları hmm. bir örnek. İşte maalesef 2. Dünya Savaşı esnasında esnaf ve küçük memurların... Hitler, Hitler buyana hmm. e, bırakmaları yine 80 e, Pardon 30'lu yılların sonunda kılar e, çekmek için klar Gable tipi bırakılan bıyılaraa kadar demiş bu hmm, Bıyıkta daha çok yani bat etkisi görülmüş. Evet. İlk programda biraz bahsetmiştik. Evet buna değil mi? aslında ayan ışık bıyığı galiba Clark Gable bıyığı gibi değil mi? Hı. Bir yandan da böyle. Evet. Bu dağ üstünde. Biraz daha kalını belki onun. Hı -hı. Evet. Ben de o işte Erol Flynn'ler, Douglas Fairbanks Junior'lar falan onlar da benziyor gibi daha çok. Biraz daha ince. Hı -hı. Bayağı bir modası var yani. Hı -hı. Hitler Büyü de keza böyle tam bu. O dudak kare gibi nerede mi? Evet. mi? <gülüyor> Tam şey üstü o dudak La, orta a, evet a, orta çizgi. <gülüyor> Peki evet. çirkindirdiğim ne diyeyim? <gülüyor> bıyık çeşitlerinden bahsetmiş e, yazar. Karanfil bıyık varmış efendim. Bunları bulursam paylaşacağım. Kaytan bıyık, kaytan bıyıklarla ilgili de türküler de vardır. Evet. Karanfili hiç bıyık. duymadım ama. Ben de duymamıştım. Pala bıyık var tabii. Burma bıyık. Evet. Yani böyle burarak hani o paylaştığımız evet, e, fotoğraflarda söyleyeyim. var. pırsa bıyık var efendim. Bektaşi bıyığı. Muhtemelen Alevi bıyığıyla da ilintili, Yastık bıyık. Yastık bıyık. Pis bıyık. bıyık evet. Hmm, e, kırpık bıyık. Ve dik bıyık. ...gibi Çoğaldı çeşitleri var. Evet. Eski programlarda gene Twitter'da... ...paylaşmıştık Kerem'le birlikte... ...gerek çizim gerek fotoğraf üstünden... ...merak eden dinleyicilerimiz... ...bir sayfamıza girip tarayabilirler... ...geçmişe dönüp. Hmm. Ee, sakal çeşitleri de var. Buyurunuz. Çember sakal var biliyoruz değil evet. mi? Evet. Keçi sakalı da biliyoruz. Evet demiştik. Biliyoruz bilmeyenler, şey bilenler anlatsın demiş. <gülüyor> <gülüyor> e, top sakal, yazlıkçı sakalı. <gülüyor> evet senin. Hepi... Tahta sakal varmış, onu bilmiyorum ona Tahta. da bakacağım. Evet. E, çatal sakal diye bir şey var. E, didon, didon sivri demekmiş efendim. Aa, didon evet. Öyle bir sakal var. E, barbiş sakal diye bir sakal var. Fransızçadan geliyor şeyden. Ona da bakalım bulabilirsem paylaşacağım. E, Bamteli diyor alt tutakta biten kıllar olup sakalı kesip bunları bırakan eskiden yalnızca e, laternacı Rumlarmış Bamteli Evet ha. E, Favori e, ise 68 kuşayla yeniden yaygınlaşmış Favori de yine Fransızca bir kelime favoriden geliyor e, Artık o kadar uzun bırakılmasa da moda denmeyecek kadar olağanlaştı Hmm. 12 Eylül talimatnamelerinde bile kulağın ortasına kadar inmesi normal kabul edildi. Ha. Tabii memurların vesaire biliyorsun. Yani, evet. Doğru evet. E, eski filmlerden ya da bazı çizimlerden de o özellikle batı modasında geçmiş yüzyıllarda neredeyse sakalla birleşen iyice böyle kıvırcıklanarak artık bizim alıştığımız favoriden çok daha geniş bir alanı kaplayan favoriler Geldi şimdi gözümün önüne. Yani talimatnamelerle hani yerinin evet. belirtilmesi de çok ilginç değil mi? Ay. Nasıl bir baskı acaba işte? Kulağın işte atıyorum Centimetre. kulak memesine kadar olan kısmına <gülüyor> uzatabilirsin. Aşağı inersen suç unsuru oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e ne oluyor peki ya? o zaman? Yani yakaladını kestiriyorlar. <gülüyor> Kes diyorlar. Öyle çocukları okulda yollarlar diye berbere. Bir de, düşünsene. Vallahi talimatnameye uymayan memurların Favorilerini kesmek üzere... Memuru bilmem ama okulda Göre saç başkılar, kesen <gülüyor> yöneticiler varmış Hı, eskiden var, yani birebir yani. bir yaşamadım ama... Ya işte evet insanın e, şekli, şemali hatta vücudunun e, çok doğal olan uzantıları üzerinden bile bir diktat e, evet, söz konusu. Yasaklar, saçımız alavros olsun. Parçaya geldik. Bu sefer ben söyleyeyim. Şimdi şarkıya... Geçelim. Kerem evet, Bey pek için. Pek sen söylemezsin. Buyurun. Söyle. Evet, sizin söyle. çok sevdiğiniz şarkı lütfen. Ben pek s severim bu türküyü. Se Arif Sağ'dan da var aslında ama... Özlem Çelik <gülüyor> hanımefendi de okumuş. Onu beğendim. <gülüyor> Sağ gösterip solma Arif Sağ'dan da var ama biz onu çalmayacağız. Evet çalmayacağız. <gülüyor> Kirpiğin kaşına değdiği zaman. Evet. Zaman. Kirpin kaşına da değdi saman. Bekletme sevdim de vur beni beni. Bekletme sevdim de vur beni beni. Sevdanın şaparı söktü zaman sevdanın şapalı da söktü zaman diyardan diyara da sür beni beni diyardan diyara da sür beni beni Saçların rüzgarı da tel tel biçende Saçların rüzgarı da tel tel biçende Dudağın dilinden şerbet içende Dudağın dilinden Gerbeti çanlar gönlümde duygular da ateş saçanlar gönlümde duygular da ateş saçan ateşten gömleğim salbe Ateşten gömle de sar beni benim Gönlümde duygularda ateş saçanda Gönlümde duygular ateş saçanda Ateşten gömle de sar beni Ateşten gömle, sar beni beynir... Pek içli, dişli okudu efendim. Evet, Z zaten pek biraz ben. içlenebileceğimiz bir konuya doğru da geçiyoruz aslında. Geçen hafta bir dinleyicimiz de Arif Sağ'ın e, kirpiğin kaşına değdiği zaman türküsünü... E, Twitter'da paylaşmış ha, evet. sağ olsun. Ben onu retifledim bir, bir anlamda da farklılık olsun diye çaldım. Yoksa evet. üstadı ben severim. Evet. <gülüyor> Sayarız. <gülüyor> buyurunuz. Değerlidir. <gülüyor> Efendim. Bu sefer siz buyurunuz. Çünkü ben hep Kadın Düşmanı Sözlüğü okuyorum. Evet. Bu sefer Kerem'e paslıyorum. Bu yayınlarından Kadın Düşmanı Sözlüğü bana pasladı. Evet. Sana pasladım. Çünkü okunacak başlıkla ben çok bağlantılı başka bir... Öyle evet. Agnes Kadın Düşmanı Sözlük yine can yayınlarından şiddetle değilse de ...öneriyle... İbreti e, alim e, için aslında okunmada... ...kürk başlığı var, bununla ilgili kürk. okuyacaksın galiba... <gülüyor> ...evet... Ee, paylaşacaksın dinleyicilerle... ...kadın birçok hayvanın e, derisini yüzerek kendisine kürk edinir efendim... ...örneğin... ...susamoru, kokarca, kunduz, tavşan... ...ancak bu iş için esas olarak erkeği kullanır... ...demiş, demiş buyurmuş Har Lemvik... E, ...yakından incelenmiş halleriyle kadınlar... ...1961... De Yorum yapınız, buyurunuz. Efendim yorum şöyle, e, şimdi bir yandan bunun bir gerçeklik payı var tabii. Hı hı. E, kürküde daha çok kadının giydiği, özellikle belli dönemlerde e, hani e, kendisi çalışmayan kadının e, onu... İşte eşini aldırdığı ya da işte aşığına, sevgilisine her neyse. Böyle bir gerçeklik var ama tabii hiçbir şeyi tekil gerçekliğe indirgeyemiyoruz. Daha geçen programda da bahsetmiştik. Yani kürk olunca sanki hayvanı öldürüyorsun da deri ceket, mont ya da ayakkabı çizme giyince... Tabii olmuyormuş canım. gibi e, kük yine böyle bir artık gerçekten olumsuz yaklaşım çok arttı son zamanlarda ama herkes deri giyiyor pek bir fark yok e tabii, ya da bu, de kez öyle tabi tabi yani, hayvansal yağlarından hani kullanıldı hayvanları katledilerek kullanılan bir sürü ya da şartları var. hani nasıl yani. E, yani yaşatıldıkları ya da artık ona yaşam denirse biz yiyelim diye hani normal dolay, doğrudan var bir de dolaylı olarak hani e, birçok alanda Mükosmetik Atıyorum, palm, e, ormanları katledilirken işte orman sadece yok ağaçlardan olan... oluşur, oluşmuyor. Hayvanlar. Orada bir sürü e, hayvanlar var. On, Onlar da maalesef katlediliyor. Işte. Tabii ki her türlü yok ediş bir diğerini tetikliyor aslında. Evet. Ee... Aslında bütünlüklü bir e, dünyamız olduğunu, hep, hep bütün il, iletişim ve ilişki biçimleriyle bir arada olduğumuz, bir arada güçlü olduğumuzu bir arada hani anlamlı olduğumuzu Unutmasak daha iyi olacak çünkü o parçanın O çok büyük bir unutkanlık Birer parçası eksildiği zaman Denge de bozuluyor Maalesef işte Kürklüsü de kürksüzü de gidecek böylece e Öyle yani öyle. neydi Ömer Bey ne demişti, ne demişti? Geri dönüşümsüz evet, geri. <gülüyor> Bir çağa doğru bir Yol alıyoruz konuştuk. efendim evet. Efendim şimdi bu Kürk olayından Carol Diehaus'un gösteriş kitabına geçiyorum. Ben gene can yayınlarından Kadınlar Tarih Feminizmi alt başlığıyla basılmış. Orada pek çok örnek var Kürk'le ilgili birkaç bölümü paylaşmak istiyorum. 1920'lerde zaten popüler olan Kürk 1930'larda Britanya'da daha da aranır oldu. Tam kürk mantoyu satın almaya gücü yetmeyenler geniş kürk yakalıklara yönelebiliyorlardı. Döneme ait moda çizimleri boyun etrafında kürkten siper gibi yükselen bu yakaları resmediyordu. Kürkçüler söz konusu rağbetten 1934'teki Empire Kürk Haftası gibi her çeşit yararı sağlıyorlardı. İşte kürk ekleri veriyormuş bazı e, dergiler, gazeteler vesaire. Showroom'larda e, sergileniyor. E, her renkte tilki kürküne ama özellikle de gümüşi olana talep devam ediyormuş. 1936'da e, gümüşi olan. gümüşi evet. Kızıl tilki olacak bir de gümüş renkli olacak. Evet. Kızılın'a da bayağı Olmazsa bir olmaz, evet, e, talep varmış. 1933 Britanya kürk ticaret e, alman 150 kadar gümüş tilki kürkü üreticisi listelenmiş. Hmm. Yani sadece bunlar şey bu işi yapanlar. E, başka e, 1934 Women's Who's Who Kadınlar Kim Kimdir'de e, 21 gümüş tilki kürk üreticisi e, kadın uzman listelenmiş ayrıca. Ee, ama mesela ee, Eves Film Review'da kürk çiftliği konusunda ilginç bir video hazırlanmış ee, Yani örneğin 1931'e ait kliplerden birinde canlı bir ses Yumuşak ipeksi bir tilki olmak ne büyük talihsizlik Sonunuz büyüleyici bir genç hanımın omzunu okşayan bir e, boyun kürkü olsa bile Diye bir ifade geçiyormuş mesela orada ee, kürk ya yani böyle saç, kaş, kıl, tüy, bıyık derken işte onların da kürkü, kürkü. aslında. Evet. Hani kızıl derileri saç derisini yüzüyorlar diye sanki vahşi diyoruz da tabire yüze yüze insan orasına burasına. Sonra e, film e, sanayinden e, özellikle Hollywood'daki kürk ve kuş tüylerini nasıl kullandığına dair kitapta birkaç alıntı var. Gene Carol Diehouse'un gösterişinden gidiyoruz. Sesilbi'demilin Samson ve Delayla'sında hem de bizim Samson'umuz bak. Hedilemar'ın kostümü için kendi çiftliğindeki tavus e, kuşlarının tüylerini topladığı söyleniyormuş. E, 1917 yapımı Kleopatra filminde Kleopatra rolü için e, tavus kuşu e, tüyleriyle donatılmış Teda Bara oyuncu. Ee, tuhafiye ürünleri için tabiatın canlı mücevheri kuşların yok edilişine karşı kampanya yürüten geç dönem Victoria protestocuları tüy modasının ve beraberinde getirdiği ötücü kuş katliamının gelip geçici olacağını ummuşlar deniyor. Hatta böyle eski bazı e, şapkalarda o dönemlerdeki 1800'lerin sonu 1900'lerin başı bayağı kuş var doldurulmuş kuşlar var yani filmlerden hatırlarsın belki. Hatırlamak istemedim. Ya. İstemedin değil mi canım böyle. Greta Garbo'nun Romance 1930 yılında çekilen filminde ünlü Eugene şapkasına bir dizi siyah deve kuşu tüyü dramatik bir biçimde iliştirilmiş. Marlene Dietrich dönemin e, Strenberg filmlerinde efsanevi performanslarında hep tüyler içinde kıyafetlerle çıkmış karşımıza. Hep tüyler içinde kıyafetlerle çıkmış karşımıza. olacak herhalde değil mi? Nasıl? Hepsi de orijinal olacak galiba. Evet orijinal tabii yani Şangay Ekspresi'nde. Bizim Ekspresi Almanya'dan gelen iççilerimizin tüylü şapkaları vardı hatırlar mısın? Aa evet tek bir tüy ama gene daha tek. masum <gülüyor> hani. Düşenleri diyelim ama ya bütünüyle horoz tüyünden, bütünüyle kuş tüyünden yapılmış. Bir de deve kuşu tüyü şeyleri vardı. Türk sanat müziği sanatçılarını boyunlarına atarlar. Renklendirilir o böyle bir e, süs. Evet böyle biraz kötü bitti ama akıllarda ee, evet. öyle kalsın. Köy kısmı biraz cılız oldu ama olsun en azından biraz değmiş olduk. Evet. Cılız değildi ama acı da. Sarsıcı acı. oldu. Evet. <gülüyor> Çok şey var ilgilenenler için Carol Diehouse'un kitabını tavsiye ederiz evet, paylaşılırsa. da sarsılmak isteyenler. <gülüyor> evet. Bizi dinleyip sarsılan dinleyicilerimize müteşekkiriz efendim. <gülüyor> Selem Akçay'a da tekrar teşekkür ediyoruz. Çok olsun. Ve bitiriyoruz herhalde. Evet artık saç sakal yetti canıma diyorum şimdi. Başka bir bölgeye geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet peki. İyi haftalar efendim. İyi haftalar efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.